Al-hamdu ve n ve n ve n min şurur <làşar> anfusina, b-min sijat amalina. Men yehdihi Allah, fala muzdllala, bmen yudllil, fala hadiila. Ve n-eshadu al ilahe illa Allah, wahtahu la shariika lah, ve n-eshadu anna ve İnna Allāh ma al-lazīn al-takaw wa lāzīnhum muksimah. Kāl عز و في كتابه الكريم. Awwalallāhi min al-shaytān al-rāji‘. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. ayetinde canav Onlar Kur'an'dan nasip alan, Kur'an'ın kendilerine yol gösterdiği takva sahipleri iman, gayba iman ederler. Sana ve senden önceki kitaplara iman ederler. Namazlarını kılarlar ve verdiği rızıktan infak ederler." buyruluyor. Yine Bakara Suresi'nde Cenab-ı Hak İnfak edenlerin altından ırmaklar akan cennetlerde ahirette ödül göreceği gibi dünyada bir ekinin bir başağından yüz tane buğday çıkması gibi onların ücretlerinin de böylesine bir ekin gibi çokça artacağının Allah'ın kat kat ödül vereceğini ifade ediyor. Yine Münafıkım Suresi 10. Ayetinde Cenab-ı Hak ölüm yaklaştığında insanlar derler ki keşke ölüm biraz daha bizden ertelense de Allah yolunda tasadduk etsek infak etsek ama ölüm kimseden ecel vaktinden ne erken ne sonra olmaz, onlara ecel, terkir edilmez denilir. Evet, para, madde, eşya, insanı yöneten efendi olmuş, insana hizmet etmesi gereken bunlar, insanı kendisine kul köle yapmış. Çağdaş insan için bunlar, hayatın merkezinde duran, her şeyin, temeli esası olan unsur gibi kabul ediliyor. Çağdaş insan bunlar için çalışıyor. Bunlar için ahiretini ve huzurunu mahvediyor. Bunlar hakim, insan mahkum ve hizmetçi. Oyuncak insanla oynuyor. Mal insanı, insani değerleri yutuyor. Dünyevileşme çarkı insanımızı değirmen gibi öğütüyor. Taksitlere, ay sonuna kafayı takan modern insan, Dünyada varoluş gayesini unutuyor, düşünemiyor. Para kazanma koşturmacasından ibadete, okumaya, düşünceye sıra gelmiyor. Her konu paraya çıkıyor. Söz ufak bir tur attıktan sonra para durağında düğümleniyor. Gönül pilavı parada parazit yapıp takılı kalıyor. Lüks hayat, daha rahat yaşam denilen şeytanı cazibe aslında dipsiz bir kuyu, bir girdap. Tatminsizlik cehennemi. Bitmeyen ama insanı bitiren sonsuz yarış ve büyük pişmanlık demek. Yiyen ama doymayan insan kendine nefsinin hevasına kul ve köle. Para para diye paralanan insan şükrü unutmuş, sabrı lügatından silmiş, şikayetin ise bin bir çeşidini tekrarlamakta. Alma tutkusu verme zevkini katletmiş. Hırs ve tamahın sonu yok. İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü ister. Kutlu sözü ibret levhası olmaktan çıkmış. Sahabe birbirleriyle hayırda yarışıyordu. Şimdiki insan ise fani eşyada, apartmanda birbirleriyle yarışıyor. Akıl midelerin ve basit arzuların hizmetçisi gönül, vicdan ve fıtratın sesi çıkmıyor. Dünyevileşmiş çağdaş insan tipinin dini, ekonomi, imanı para, kitabı çek koçanı, mabedi tapınağı ise banka. İnsanın dünyevi olarak malum zaruri ihtiyacı bir, beslenme, iki, giyinme, üç, barınma. Yani gıda, tesettür, ve er gibi bir ihtiyacı var. Bundan, Bunlar esas doğal ihtiyaç olduğu halde bu gereksinimlerini israfa ve lükse kaçmadan helal yoldan temin etmesi kalanları infak etmesi gerektiği halde maalesef tüketim toplumunun bir ferdi olarak insan günümüzde ihtiyaç labirentlerinde yolunu şaşırmaktadır. Tabi cennetin yolu sırat-ı müstakim unutulmaktadır. Alınır, tüketilir. Tekrar alınır, alınır. Ömür biter, alınacaklar ve ihtiyaçlar bitmez. En fakirimizin evindeki eşyalara verilen parayla sahabe belki hayat boyu hem de huzur ve şükür dolu bir şekilde yaşardı. Kullan, at, al, yine al, yarışın sonu gelmiyor. Evet, ihtiyaçlar tükenmiyor. İnsanın kendisi tükeniyor. Bunca varlık içinde şükretmiyor, şikayetten sadistçe cezem kalıyor. Dünya'yı yakalamak için hayat boyu kovalamacı oynayıp koşturan insan, helakı ve dehşetli kıyameti yaşadığının farkına varmıyor. Tuvalete yaptığı yatırım kadar ahirete cennet köşklerine yatırım yapamadan ölüp gidiyor. Bütün bu ve benzer problemlerin tek çözümü var. O da infak. İnfak, malın elden çıkarılması, harcanması ve Allah yolunda sarf edilmesi demek. Gerek akrabalardan, gerekse diğer insanlardan, yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak onların geçimini sağlamak, özellikle Allah yolunda paramızla ahirete yatırım yapmak, Allah için her çeşit hayır yolunda malımızı sarf etmek demek. Zekat ve diğer sadakaları içerdiği gibi gerekli yerlere ve uygun tarzda Allah için yapılmış her türlü bağış, yardım ve hayırları kendi ailesine ve yakınlarına yardım gibi bütün mal ile yapılan ibadetleri içine alan bir terim. İnfak, mecaz yoluyla maldan başkasına da genelleştirilir. İlimden de infak edilir. Emekten de infak edilir. Sağlıktan da infak edilir. Maldan olduğu gibi sözden, güler yüzden de infak edilir. Bunları da Allah yolunda e, insanlara, insanların hayrına kullanmak birer infaktır. Yani Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın yolunda e, sarf etmek, insanların e, Allah yolunda bulunmaları için paramızı o yolda Allah'a ticaret yapar gibi verebilmektir. Ne kadar, nasıl infak denilince sana infakı Allah yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. Ayeti aklımıza geliyor. Evet. Yeselunek'e مَا زَا يُنْفِقُونَ قُلِ Sana neyi infak edeceklerini ne kadar infak edeceklerini sorarlar. De ki, arta kalana, ihtiyacınızdan arta kalana. asap bu ayet indikten sonra günlük kazancının yeme içmeye ayrılacağı ertesi gün masraflarını bir kenara koyar, ondan sonrasını Allah yolunda infak ederlerdi. Bunu farz kabul ederler. Çünkü ayette İnfakı, zekattan önce müminlere böyle yapmaları emrediliyor idi. Evet, asap böyle olgunlaştı. İslam'ın ve Müslümanların ihtiyacı olduğu dönemlerde, efendim ihtiyacı, yeme içme, zaruri ihtiyacını ayıran insan, cebinde başka hiçbir para bulundurmaz, hiçbir para biriktirmez. Ve onları infak etme zorunluluğunu hissederdi. İnfak, Allah'a ibadetin öyle bir parçasıdır ki onsuz din olmaz. Bir insanın gönlünde yaktığı iman ışığının devamı ancak namazla ve infakla olur. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yapılan ibadetlerin prototipidir, baş örneğidir namaz emrediliyorsa, diğer ibadetlerin de e, uyulması namaz gibi kabul edilip, e, Allah'a diğer emirlerinde e, ibadet ve farzların da yerine getirilmesi kastedilir. İnfaktan da e, topluma karşı yapılacak görevlerin baş örneği olarak kabul edilir ve insanlara topluma karşı görevlerimiz vurgulanır. O yüzden namaz kılan ve infak eden, namaz kılan zekat veren. Bunlar salih amel işleyenlere baş örnek olarak vurgulanır ve bunların imanın ispatı cennetin de bir sebebi olduğu ifade edilir. Verilen maddi bir varlığın infak olabilmesi için her şeyden önce onun Allah rızası için verilmesi gerekir. Yani yani Allah yolunda olmaksızın harcanılan beş kuruş para israftır. Ama Allah yolunda harcanılan malın tümü bile olsa infaktır. İsraftan tümüyle uzak insanın kurtuluşuna vesiledir. Cömertlik vasfının elde edilebilmesi için yardımın gönüllü olarak yapılması, karşılığında hizmet, övgü, mükafat beklenilmemesi, yardım edileni rencide edilecek davranışlardan, kaçırılması yapılan yardımın sahibi katında üstün bir değeri olması şarttır Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an'da yine cömertlik cihat ile aynı seviyede tutulur. Allah'ın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlanılması, yararlandırılması istenir. Mallarınızla ve canlarınızla cihat edin denilir. Sadece canla cihat olmaz, malla da, ilimle de Allah'ın verdiği diğer nimetlerle de Allah yolunda gayretimizi, çabamızı cihat olarak gösterebiliriz. Cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı Bakara 222. ayette bildirilir. Cömertlik Allah'la yapılan alışverişe benzetilir. Allahu Teala'ya verilen bir borç olarak örneklendirilir. Bakara 244 ve diğer ayetlerde. Evet, yine Kur'an'a göre kalpler Allah yolunda infak ile cömertçe davranış sayesinde temizlenir. Çünkü küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Kur'an-ı Kerim, serveti düşkünce seviyorsunuz der. Fecir suresi 20. ayette. İşte bu sevgiyle insan ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz korkusuna düşer. Ve şeytan da buradan insana yaklaşır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size cimliliği emreder. Bakara 268. Oysa ki allah Teala'nın bildirdiğine göre mal ve servet insan için bir imtihandır. Zümer 49.52 Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da Ömerçe Allah yolunda infak etmektir. Tevabın suresi 15. ayet. Evet. Mümin, Allah yolunda dağıtmanın bir görev ve sorumluluk meselesi olduğunun bilincindedir. Her çeşit malı ve nimetleri asıl kaynağı olan Allah'a nispet eder. İnfakın emredildiği ayetlerde geçen, onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler ifadesi, müminin özel mülk ve gerçek malik anlayışını düzenler. Böylece infak eylemi, dağıttığı şeyleri kendi özel malı olmadığını, kendi özel mülkiyetinden tasarrufta bulunmadığını hatırlatarak onun bağış bencilliğini kırar. Müminlerin tüm yaptıkları Allah'ın verdiği rızıktan infak etmektir. Allah'a ait olanı Allah'ın istediği yere sarf etmektir. Çünkü mümin bir postacıdır, bir veznedardır, bir emanetçidir. Malın mülkün sahibi kendisi değil Allah'tır. Bunu mümin iman sadedinde iyi bilmek ve ona göre davranmak zorundadır. İnfak ederse kendi malından değil, Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği kendisinin de kullanmaya hakkı olduğunu ifade ettiği ama başkasının da hakkı olan o emanet paradan vermektedir. Bu terkin asıl verenin, asıl sahip olanın Allah olduğunu hatırlatır. Böylece mümin Allah'ın kendisine verdiği rızıklardan sorumlu olduğunu, hesaba çekileceğini anlar. Mümin malını, yani kendisine emanet ve sınav olarak verilen emanetleri, nimetleri, dilediği şekilde özgürce harcayamaz. ''Benim malım.'' demez. İnfak, paranın, mal ve mülkün gerçek sahibini hatırlatır ve kişinin emanet ve imtihan bilincini güçlendirir o yüzden. Mümin, canını yaratanın Allah olduğunu, malını verenin de Allah olduğunu bilir ve onun yolunda mal ve canıyla cad eder. Mülk Allah'ın olduğuna göre doğal olarak sahibinin yolunda sarf edilmeli, mümin için en makul bir şey olarak konu değerlendirilmelidir. İnfak, zekat ve her türlü cömertlik kişiyi madde perestlikten korur. Kalpteki dünya sevgisine karşı bir ilaç olur. İnfak insanı özgürlüğe kavuşturur. Kendi nefsinin hevasından ona tutsak olmaktan kurtarır. Mala bağlanmak, ona boyun eğerek esir olmak ve paraya tapmak zilletinden özgürleştirip hürriyete eriştirir. infak Allah'tan başkasına kulluğu sonuçlandıran paraya tapmak gibi öldürücü zehirden peygamberimiz şöyle sakındırır. Altınla gümüşe yani paraya tapanlarla kadifeye yani lüks yaşayışa tapanlar helak olmuştur. Bu halinin rivayet ettiği bu hadiste kadifeden maksat giyim kuşam ve evlerin döşemesindeki aşırılık yani lüks yaşayış olarak vurgulanmıştır. İnfak ve cömertlik insandaki ihtiras zincirini kırar, insanı hırstan korur. İnfak israf ve lüks gibi şeytani eğilimleri azaltır, kalbin katılaşmasını önler. Zenginle fakir arasında kin, nefret ve kıskançlığı giderek giderek birbirlerine sevgi bağı oluşturur. Evet, infak malı çoğaltır aslında, bereketini arttırır. Hani asmalar vardır üzüm yetişen. Onları e, kendi haline bırakırsanız giderek meyvelerin, üzümün azaldığını görürsünüz. Onları usulüne göre budamak gerekir ki, eksiltmek gerekir ki bazı yerlerinden verdiği nimetler üzüm daha fazla olsun. İnsan için de böyle. E, vererek insanın malı artar. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde Yamhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizden gelen geliri mahveder. Sadakadan e, dolayı azalan, azaldığı zannedilen malı ise artırır der. Yani infak edilen bir şey e, Allah'ın verdiği bereketle artar. Faizden gelen gelirse Allah'ın dünyada bile Avans cinsinden cezasıyla bereketi de kendisi de azalır nice insan davası için nelerini veriyor bir futbol fanatiği futbol için hem parasından hem nice değerlerinden fedakarlık yapıyor. Söz gelimi bir kumar seven kadar Allah'ı sevmezsek, sevdiğimizi göstermezsek nasıl dava adamı oluruz? Bir kumarı seven kumarbaz ne kadar parasını kumar masasına yatırabiliyor? Bazıları bütün varlığını kumar için mümkün bir gecede feda edebiliyor. Bir kumarbazın kumarı sevdiği kadar bir Müslüman Allah'ı sevmezse, Bakara Suresi 165. ayetinde olduğu gibi o zaman başka şeyleri edilmiş, putlaştırmış olur. Evet, bir esrar için tüm parasını mümkün ki esrara, uyuşturucuya yatırabiliyor. Bizler bu konuda ne durumdayız? İnfakta İslam'ı yaymak ve kelimetullahı yüceltmek vardır. İnfak açısından unutulmaması gereken bir husus İnsanların midesini doyurmaktan daha önemlisi, onların gönüllerini imanla, zihinlerini ilimle doyurmaya çalışmaktır. Bir sürü yardım teşkilatları var. İnsanların karnını doyurmaya, onlara para ulaştırmaya, yiyecek ulaştırmaya çalışan. Eh olsun tabii. Ee, Müslümanlar birbirlerine yardım etsinler. Ama doyurulacak mideden çok daha önemlisi, doyurulacak zihinler ve doyurulacak gönüllerdir. Kişi imansız olduktan sonra midesiyle uğraşmak ne kadar önemlidir? Yani cehenneme gidecek bir insanın karnı top olarak cehenneme gitmesi veya aç olarak gitmesi mi çok önemlidir? Karnı aç olsa da onu cennete doğru yönlendirmek mi önemli? Bu yardım kuruluşları niye yardım ederlerken, koydukları poşetin içerisine erzak koyarken niye bir Kur'an de koymazlar? Niye Allah'a davet eden bir sayfalık broşür olsun koyma ihtiyacını o insanlara mide yönüyle ulaşmaya çalışırken ruh yönüyle, gönül yönüyle ulaşmayı niye düşünmezler? Veya bizim başka insanlara yardım etme durumu, infak etme durumumuz konusunda niye ilmi, davayı, insanları Allah'la buluşturmayı, insanların ahiretini kurtarmayı öne çıkartan bir infakı kullanmayız? Fakirlere yardım etmek tamam da iman yönüyle fakirlere nasıl yardım edeceğiz? Bunlar niye ön sıralarda değerlendirilmiyor? İşte infakı cihat ve ilim hedefine çevirmekle insanların esas ihtiyaçlarını giderip Allah'ın rızasına daha güzel kavuşuruz. İslam'ın toplum planında yayılıp hakim olması için cihat dediğimiz fedakarlık şart. Zengin malıyla bu cihada katılmak zorundadır. İster yakın çevrede ister ülke içinde İslam'ın kitlelere ulaştırılması için fitne ve zulmün kaldırılmaya çalışılarak Tüm beşeri zulüm düzenlerinin insanları perişan etmesine karşı Allah için yapılacak maddi fedakarlık önemli bir cihat aracıdır. İşte infak, İslam'ı insanlara ulaştırmak ve sevdirmek için gösterilen fedakarlıkların birleşkesidir. O yüzden zekat verilecek sınıflardan birisi Allah yolunda gayret eden, cihat eden, ilim öğrenenlerdir. Biri de kalpleri İslam'a ısındırılacak müellefe-i En hayırlı infak, Allah yolunda cihad edenlere, Allah yolunda ilim öğrenenlere yapılan infaktır. Senin verdiğin bir para ile bir genç mümkün ki ilim öğrenir, sonra İslam'ı insanlara taşır, hidayete yönlendirirse, insanların ihya edilmesindeki, sevaba ki bütün dünya insanlarını diriltmek gibi sevap olduğu Kur'an'da belirtilir. O, infak eden kimseye de ulaşacaktır. Hatta öldükten sonra bile amel defterleri kapanmayacak. Sevaplar yazılmaya devam edecektir. O hayırlar, o e, hidayete ulaşan insanların salih amellerinin bir misli sevabı ona da devam edecektir bildiğiniz gibi. Elah, inna nizam allah ve ve taala kuran ve billahi